Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ana Resulillah. Cuma namazı vaktinde çalışmak ve alışveriş yapmak haram mıdır? Yüce Rabbimiz Cuma suresi 9. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Bu ayete göre birçok alim Cuma saatinde yapılan bütün işler haramdır demişlerdir. Fakat bu haramlık ve alışverişi bırakıp camiye gitmek Cuma namazı kendilerine farz olanlar içindir. Cuma namazı kılmakla sorumlu olmayan kadınlar, çocuklar ve yolcular için böyle bir yasak söz konusu değildir. Onun alışveriş yapması helaldir. Tabi bu alışverişin haramlığı da Cuma vaktinin yani namaz vaktinin olduğu sıradır. Cuma gününün tamamında değil. Cuma namazının ezan okunduktan sonraki yani o sırada tam ezan vakti ve namaz vakti sırasındaki vakittir. Bir mümin o saatte alışveriş yapamaz, ticaret yapamaz. Cuma vakti cuma namazı üzerine farz olmayanlar için e, bu böyle bir şey yapmak haram değildir. Yani cuma sırasında alışveriş, ticaret onlar için haram olmaz. Velhamdülillahi Rabbül Alemin.